الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد المتقين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ve men tebi'ahum bi ila Bugün iman dersinin 143. dersindeyiz. Orada da imanların imanın rüknü derslerindeydik. 5. rükündeydik. 5. rükünde de küçük alametler dedik. Kıyametin küçük alametleri ve büyük alametleri var. Küçük alametleri işliyoruz. Şimdi her küçük alamet dedik, Resulullah gıypten haber vermiştir. Benden sonra bu meseleler izhar eder. Ortaya çıkar. Ortaya çıkması demek kıyamet yaklaşıyor. Ne şekil? Yavaş yavaş yaklaşıyor. Adım adım yaklaşıyor. Bu alametlerden de birçokunu işledik, on tane işledik. Bundan önce şu anda on birinci alamet işleyeceğiz. On birinci alamette yine gaybten bir haber vermektir. Her gaybten haber vermekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen zamanda nedir? Bir mucizesidir. Mucize nedir? Sadece peygamberlere has bir şeydir. üstü bir şeydir. Yani benden sonra muhakkak bu olur. Tahmin yürütmek yok. Mucize muhakkak olacaktır. Ve tarihmini ispat ediyor, oluyor. Bu mucizedir. Ama ben dersem öyle olur. Ondan sonra tutsa bu mucize değil. Bu yerine göre attı, tuttu. Yerine de göre keramettir. Yerine göre firasettir. Yerine göre salih insanın tahmini de tutar. Ama mucize muhakkak o olacaktır. Evet, bugün 11. küçük alamettir küçük alametlerin üzerinde biz baya duracağız inşallah. Neden? Çünkü küçük alametleri görmek sırat üzerinde yerimizi teşhis etmek demektir. Yani biz şimdi sırat müstakim üzerindeyiz. Elhamdülillah. Sırat dedik ehli i sünnetin yolunda gidiyoruz. Dört imamı kendimize mürşid, önder kabul etmişiz. Sırat-ı müstakim üzerinde gidiyoruz. Bu yoldan şaşmayalım diye bu alametleri bileceğiz. Çünkü her alamet şeytanın bir tuzağıdır. Resulullah ondan haber veriyor işte. Her alamette çıksa deriz bu mucizedir, Rebimiz sadıktır, daha fazla sarılırız. Ey de biz inanmıyoruz, Nebimize inanıyoruz. Ashab-ı kiram da inanıyor. Ama ashab-ı kiram öyle inanıyordur ki imamları, sahabanın imamı kimdir? Nebiden hariç Sıddık'tır. Niye Sıddık dediler ona? İsra miraç gününde dediler yahu Ebu Bakır senin bu arkadaşın artık haddini aştı. Bu sefer diyor ben semaya gittim geldim bir gecede. Ondan sonra Beytil Makdis'e gittim. Orada peygamberlere namaz kıldırdım. Südretil Muntahaya gittim. Rabbimle görüştüm indim diyor. Abu Bakir diyor ben bunu ondan duymadım. Ama öyle demişse Muhammed doğru demiştir. İnanıyorum. Orada Allah Teala yedi samadan Abu Bakir'in adını Sıddık koydu. Mutlak tasdik. Abu Bakir bunu duyduğunda Ne hissetti? Resulullah'a inanıyor ama imanı daha arttı. Onun için her alamet bizim için alameti gördüğümüze imanımız daha artması lazım. Daha sırat müstehime yapışıp nasıl oradan ayağımız kaymaz daha fazla sabit kılmamız lazım. Ondan dolayı alametler arkadaşlar önemlidir. Çok önemlidir. Küçük alametleri bileceğiz. Evet bu küçük alametlerden de 11. nedir? Rafpul ilm, ve altemasuhu عند الصغائر وانتشار الجهل والفساد. İlim ortadan kahar. Ve altemasuhu عند الصغائر. İlim ortadan kahar. Ama neyi kalır? Mevcut olan ilim küçüklerin yanına ciders. Yani küçüklerden alınır. Küçük dediğimiz yani eh, ehil olmayan ilim ve ehil olmayanlar ilmi taşımaya başlanırlar. Ondan sonra ne olur? Cehalet yayılır. Cehalet yayıldı ne olur? Yer üzerinde fesat ortaya çıkar. Evet. Şimdi bu meseleyi atıplayacağız. Ne demek istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? ilim ha ne olur kakar ortada. Küçükler ne yaparlar? İlmi üstlenirler. Ondan sonra ne olur yer üzerinde? İfsat olur. Cehalet yayıldığı yerde şeytan orada ne yapar? Yeri ifsad eder. Evet. Şimdi elim nedir? Elim arkadaşlar en önemli meseledir. Bizim dinimiz elimledir. Çünkü bizim dinimiz maddeyet değil. Yani Allah'ı gördün, askerleri var, kırbaçları var, tağutlar gibi. Korkarsın, yasalara uyarsın. Ama Allah'ı görmüyorsun. Ama yasalarına uyuyorsun. Emrine uyuyorsun. Nedir? Manevidir burada. Görmüyorsun ama heybe inanmak. Onun için gıybe inanmanın anahtarı nedir? Elimdir. Elmin olmasa gıybe inanmaz. Yani şimdi ben cahilim. Teknolojiye, ilim, okumamışım okul. Bana dediler elektrik var kablonun içinde yürüyor. Ya diyelim siz dalga geçiyorsunuz. Kablonun içinde elektrik var ise hani nerede göster bana. Çünkü cahil adam her şeyi gözüyle görmesini ister. Ama aklı olan, akıl mantıkı kabul eder bunu. Nerede elektrik geliyor? Görmüyorum ben bunu. Ama hortumda su geliyor, görüyorum bunu. Bunu kabul ediyorum. Ama elektriği kabul etmiyorum. Suyu hortumda gelirken, bordadan gelirken görüyorum bunu. Evet, burada su yürüyor diyorum. Ama elektrik ilm ister. Benim aklım yetmiyor, onun için inkar ediyorum elektriği. İşte gıyb de öyledir. Elim nedir? gaybin anahtarıdır. allah Teala kimse görmemiş. Ama ilmimizden idrak ediyoruz allah Teala'yı. Eserini görüyoruz. Yani bir tane bu dünyanın acayip şeylerini görse, diyor işte bu dünya böyle yaratılmış, böyle olmuş. Yerin tendi tabiat kendisini böyle bulundurmuş. Ama bir alim insan, bir Allah'ı tanıyan insan gördükçe Subhanallah diyor. Sübhansın ya Rabbi der. Neden? Elmi var, biliyor bu yaratıl Allah mı yaratmış? Mucizedir, boşuna yaratılmamıştır. Onun için elim önemli bir şeydir. Eydir elmin tersi nedir? He? Cehalettir. Elim olduğu yerde şeytanı tanırsın, tuzaklarını bilirsin, ondan kendini sakındırırsın ilim olmadığı yerde cehalet olur. Cehalet olduğu yerde şeytan oranı, o alanı kendine tam alanı olur. Güzel bir alandır onun için. Orada yumurtlar, orada çoğalır. Onun için cah cahil toplumda bakarsın ifsat, in cehalet intişar etmiştir. Ama ilim olduğu toplumda şeytan orada yürüyemez. İş yapamaz tutturamaz. Ama cehalette tutturur. Onun için Allah subhanehu teala ayette ne diyor? Fe'lem. Bil ki ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah hak ilahtır. Onun eşi, ortağı, dengi yoktur. tek ilahtır. Bil ki. Bil nedir? Elim. Neyden bilirim? Elimle bilirim. Bizim dinimiz elimdir. İlk ayet indi Kur'an'da garihira'da ikra. Oku. Oku. Hallemel insana ma lem ya'lem. Oku insanı Allah Teala ilmi verdi. Elim Allah'tandır. Elmi bilmemiz nedir? Şarttır. Elim bilmesek olmaz. E de elim neyle olur? Elim teallümle olur. Teallüm nedir? Öğrenmekten olur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor innemel ilmi bitteallumi ilim öğrenmekten gelir yoktur ilim böyle kendi kendinden gelsin sen. vel hilmi bittehallumi ilimde öğrenmek pratikten olur böyle ben kitapta ilim yapacağım diyorum size ama karşımda ilim etmem lazım onun için ilim önemli bir meseledir İslamiyat bunu üzerine basmıştır. Bir sahabeni ashab-ı bir savaşta yaralanır, sabah namazına kakar, ihtilam olmuş, ne yapın derler, derler illa ki alır havada alırsın. Hava da savuk, o da mecbur husuleb ebdesi alır, yarası iltihab alır, sahaba Allah'ın emrini bitir, orada vefat eder. Bu haber Resulullah'a gelir. Ne der? Al, ola, onu öldürdüler. Allah da onları kahretsin, yeni öldürsün. Dedi, dediler bilmedik ya Resulullah. Dediler bilmediler ya Resulullah. Bilerek yapmadılar mı? Sorsaydılar dedi. Cahilin ilacı sorudur. Yani elimi öğrenir. Onun için elim önemli meseledir. Elimden biz Allah'ı tanıdık. Kim Allah'ı görmüş? Allah-u Teala'yı kim görmüş? Elimle görüyoruz o. Kalbimizde bir göz var onu görüyor. Bu gözümüzden göremeyiz. Ama kıyamet gününde Allah bir beden yaratır bize o gözden görebiliriz. Hiçbir kimse bu evrende Rabbini göremez. Ama her mümin Rabbini görüyor. Ama her Müslüman görmüyor. Her mümin göz kalbiden Rabbini görüyor. İzini buluyor, Rabbini tanıyor, öyle görüyor ki Rabbini hissediyor, onu ilandır. Hakiki mumin budur, ihsan derecesi budur. İhsan derecesi Evliyaullah derecesidir, Enbiyaullah. Nedir o da? Sen onu görmüyorsan, o seni görürcesine emel edeceksin. Amel nedir? Yani 24 saatini nasıl geçir? Bu ameldir. İslam'da amel değil ki illa ki namaz kıl her şeyin ameldir, Her şeyin Allah rızası yaptın ameldir. Bu emel neyden olur? Elimden olur. Elim ne kadar önemli. İlm olmasa arkadaşlar hiçbir şey değiliz biz. Şeytana teslim oluruz. Aynen o kuzu gibi, koyun gibi, boynuna ipi salırız adam götürür mazbahaneye. İlmimiz olmasa öyle ipimizi Şeytana veriyoruz, bize taşa götürüyor. Elim bunu engelliyor. İlim seni şeytandan korur. Onun için elim çok önemlidir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet gününün alametinden ilim alınır. Bak gördük mü? Elim çok önemli meseledir. Hadislerde gelelim bakarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Buhari hadisinde şöyle buyuruyor. İnne min eşratis saati inne ta'kid muhakkak kıyametin alametlerinden muhakkak bu olacaktır. Muhakkak olacaktır bak ne diyor gaytten haber veriyor. En yerfa en yorfa <gülüyor> el ilm ve yuthba cehlu cehl. alınır cehalet kalır yayılır. Bilim alınır, cehalet yayılır. Bu Buhari'de geçiyor. Bir hadis daha Buhari'de. İnne beyne yedes saati, bokhüs inne ile başlıyor. Bu mucizedir. İnne nedir? Muhakkak. Kesin. İnne. İnne beyne yedis sa'a la ayaman. Kıyamet gününde yaklaşırçan bazı günler var. يَنْزِلُ يَنْزِلُ ف۪يهَ الْجَهْلُ Cehil yer üzerine iner. Cehalet yer üzerinde yayılır. وَيُرْفَعُ ف۪يهَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ ف۪يهَ الْهَرَجُ İlim de alınır, ölü de, ölüm de çok olur. Bugün o gündür işte. Cehalet yayılmış, ilim alınmış, He? ölüm de çok alınmıştır. Her yerde Müslüman ölüyor. Her yerde Müslüman ölüyor. Yen yani kanserden gidiyor. Yen yani hastalıktan gidiyor. Yen yani, ee, doğal şeylerden gidiyor. Fayazan ne diyor? Doğal afetlerden, doğal. afetlerden gidiyor. Yen de çafrin eliyle savaşlarda öldürülüyor. Çok aldı. Çok çok aldı. Bu da bir hadisin şeyidir. Bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne min esratis saati in muhaqqaq. En, en yeltemis en yeltemisa el ilm inda as-sagha Elim küçüklerin yanından alınır. Küçükler bir tane buraya gelsin. Küçükler yanından alınır. Küçüklerden alınır. Yani büyük değiller. Elimde küçüktüler. Evet. Şimdi bu hadislere baktığımızda elim ne kadar önemlidir. Elim çok önemlidir. Elim alınır. Ama elim alimler diyorlar ki bunun bir kat şeyi var. Anlamı var. Elim nasıl alınır? Elim nerededir ki alınsın ki? Burada alimlerin bir kaç yorumu var. Asıl olan elim alınır, elim yok olmaz. Salih insanlar yok olur. Salih insanlar kimdir alimlerdir. Alimler yok olur. Alimlerin elmi yok olur, takvası yok olur. Budur elim alınmanın anlamı. Yoksa bir tanesi gelir der size. Sen elim alınır diyorsun. Eskiden bu kadar Kur'an-ı Kerim yokuyordur bile. Matbaalar milyonlarca Kur'an-ı Kerim basıyor. Bu kadar kitap basılıyor. Bu kadar internette ilim var. Bu kadar dergi var. Bu kadar kitaplar var. Bu kadar tahkikli kitaplar çıkıyor. Ama ilim nerede alınıyor? Buna cevap vermek için alimler diyorlar ki, elim bir elim kalır. Kitaplar elimizde kalır ama Rabbani alimler, salih alimler ne olur? Alınır aramızda. Salih nedir arkadaşlar? Yani selimdir. Salihtir, geçerlidir. Bu kalem kullanmak için salihtir diyoruz. Yani kullan, kullanılıyor, geçerlidir. Bu kalemin içindeki mirekebi bitsene deriz. Bu, kul, bu, bu kalem Salih değil kullanmaya. Nedir? Kullanma tarihi bitmiş bunun. Atmak madeler. Eydir nerede insan salih olur? Terazide. Bu amel salih ise terazi tartar. Salih değilse, talih ise terazi tartmaz mı? Salih insanlar ne demektir? İşte o salih amelin canlısıdır. Salihlerin de imamı Resulullah'tır bize de Allah Teala örnek gösteriyor size Resulullah'ta en güzel örnek var Allah Teala elmi kitaplardan almaz ama neden alır o salihler alır bir günde o gündür arkadaşlar bakın bir günde elimizde olduğu kitaplar hiçbir günde yoktur Bugün gün cüm. matbaalar tırlarca kitap basıyorlar her çeşit kitap var İslam aleminde, ehli sünnet itikadinde, fıkhında, matodunda yok yoktur. En küçük noktaya virgülüne kadar ortaya çıkmıştır. Her şeyde. Hem de en güzelinden de var. Ama amelimize bakıyoruz. Amel yoktur. Neden? Çünkü o ilmi bir tane canlandırması lazım. Resulullah gibi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe cibi, dört imam ve Allah Teala peygamberleri gönderiyor, tevhül olarak ilmi anlatıyorlar. Resulullah Kur'an'ı anlattı, onu yaşadı. Yaşadığına sünnet derler. Üsvet derler, kudve derler, hikmet derler. Resulullah o ilmi canlandırdı. Bu da Allah'ın adaleti gereğidir. Hicret üzerimizde kalksın. Tevriden anlamıyorsan gözünle görüp amel edeceksin. Pratika bakacaksın. Bütün yolları kapatmıştır la pelane. Onun için ilmi Allah Teala aldığında dedikleri elim var elimizde. Ama kimse canlandırmıyorum. Elim var elimizde. İnsanlar çıkıyorlar. Delil. Delil. Bakın televizyonlara. Ne kadar hocalar çıkıyor televizyondan anlatıyorlar kasetlerde, videolarda anlatıyorlar, sokaklarda, camilerde anlatıyorlar ama kendileri elmi yaşamadığı için elim yok sayılıyor. İşte bugün o gündür arkadaşlar. Elim alınır. Elmin alması demesi salih insanlar, Rabbani alimler, elimle amel edenler alınır. Onun için Ehl-i bir kaide kurmuştur. اِنَّمَا الْاِلْمُ بِالْتَعَلُّمِ وَإِنَّمَ الْعِلْمُ يَقْطَضِ الْعَمَلِ İlim öğrenmektendir. İlim de ameli gereği. Onun için ehl Sünnet demiş ki bir alim ilmiyle amel etmiyorsa o alim değil. Ne kadar ilmi çok olsun. Allah Cihan olsun. Dünyanın kitabını yazsın. İlmiyle amel etmedi. Ne olur? O nübüvveti hakkıyla almamış. Hakkıyla varis değil Örnek olamaz. Örnek olmak için nedir? Resulullah'tır. Elmiyle amel etmiş. Ashaba elmiyle amel etmiş. Sahabe diler. On ayet alırdık. Anlamını bilirdik. Ezberlerdik. Onunla amel ederdik. Onu içerdiler. Elimden ameli çizsin bir arada yaşadık. İşte sahabenin de imamı. Abdullah İbni Mesud ne diyor? La yezalun nasu salihine mutemasikine ma etahumul ilmu min ashabi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve min akabirihim ümmet yak paradır ne kadar olara elim Resulullah'ın ashabından geldi onların büyüklerinden geldi fe atahum min sagairihim helek küçüklerinden geldi ilim helahalek olurlar halak olunlar. Hadiste ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İnne min eşratis sa'a en yeltemisel ilmu indes sagairi. Sagair burada nedir? Yani küçük. Burada alimler diyorlar küçükler ehli bid'ettir. Küçükler cahillerdir. İlmi yoktur kendisini alim yerine koymuş. Buna küçük derler. Velev yaşta büyüyse. Önemli değil. Önemli olan elinde küçüktür. Ona sahayir derler işte. Küçük derler. Elinde küçüktür ama kılıfını büyüç, elin kılıfı girmiş. Yani bir tane Türkçe'de biliyoruz. Bir tane hoca olmak için başına şey koyması lazım. Ne diyorlar? Can. Yok. He, sarıkla cübbe girmesi lazım. Değil mi? Sarıkla cübbe girmesi lazım. Çıktı bu hocadır diyanetten onayı var. Her sarıkla cübbenin altındaki alim mi? Değil. Kılıf olarak alim evet. Ama içi boştur. Demek ki bu iş kılıftan değil. Bu iş içiyle olacaktır. Ne kadar da alim var. Sarık cübbesi girmemiş ama nedir? Elim fışkırıyor, amel fışkırıyor. Kişsi bir arada oldu. Ali aladır. Elim budur işte. Elim sünneti yaşayacaksın canlandıracaksın. İşte bu da sahabedir. Büyüklerden alacağız elimizi. Büyükler kimdir? Alimlerdir. Bakın bu bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Bir imam, tabi imamı sahabadan aldığı ilim İbn-i Kutaybe rahimahullah diyor ki La yezalun nasu bi khayrim ma kane ulema'uhum meşayihin velem yekun ulema'uhumul ehdehdu Diyor ki bir ümmet, insanlar her üzerine der ne kadar alimleri yaşlılardır, şeyhlerdir. El, şeyh nedir? Elimde yaşlanmış. Buna şeyh diyerler. Vela bizim Türkçe'de şeyh yanlış anlaşıyor. Tarikat sahibi, derviş, önderlik yapıyor zikirde bilmem ne de buna şeyh diyorlar. Ama ehl-i sünnette şeyh şâhe fil -islam. Onun için bir tane çok böğcül alım oldu şeyhulu İslam derler. İslam'da yaşlanmış bu. Yani ilim, İslami ilimde yaşlanmış ona şeyh derler. Yoksa şeyh nedir kardeşler? Şeyh değil ki bir tane on taranın başına geçti bir şeyh oldu. Şeyh odur, ilimde yaşlanır. İslam ilminde, ilminde ve yaşamasında yaşlanmış, hayatını getirmiş Başına ak düşmüştür. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet. İslam'da bir tüyün bayaz oldu, ak oldu bu nürdür. İşte Şeyhül İslam nedir? İslam'da. Onun için tabi en ne kadar şeyhlerinden almışlar o zaman herdediler. Ne zaman çoluk çocuk ahda censlerden aldılar <gülüyor> yenide elimde küçüktüler ne oldular? bozuldular. Abdullah il-Mes'ud yine radıyallahu anhü duyu ki ulemâukum ve khiyârukum yedhebûn âlimleriniz, en iyileriniz, cideller thumme lâ tecicûne minhum halefe onlardan sonra yerlerini dolduranları bulamazsınız. Ücünde bakıyoruz. Bir âlim öldü, yerine gelen âlim yerini dolduran olmuyor maalesef. Bunlar hepsi nerede haber veriyorlar? Gayb'ten, Resulullah'tan almışlar bir ilmi. Sonra diyor ki, Abdullah bin i Mesud sahaba haber vermez illa merfuh olmasa. İstihadi değil bu. Ve yeci'u kavmun yeqisûnel umûra bi'âra'ihim. Sonra olardan sonra bir nesil gelir, kendi veyleriyle akıllarıyla mantıklarıyla umuru denkleştirirler, kıyas ederler. Fakıhta kıyas, İslam fıkıhında kıyas muteberdir. Ama kıyasın da ifratı var, tefriti var. Kıyasın da itidali var. ifrat tefrite gitmemek için. İşte bunlar ifrat tefrite gidenlerdir. Neden? Çünkü censler. Feyehdümون el-İslam. İslamını ne yaparlar? Basarlar. işte bir tabiinde diyor ki, Habib ibn Ebi Rahve. اِنَّهُ يُوشِكُ in تَعْلَ بِكُمُ an اَنْ يُتَجَمَّلُوا bil بِالْعِلْمِ كَمَا يَتَجَمَّلُ الرَّجُلُ بِتَوْبِهِ Dür bir gün umrum uzansa ve ömrünüz uzansa bir günü görersiniz ki bir alim ilmiyle süslenir nasıl elbisesiyle süsleniyor. Bu da bir gündür işte arkadaşlar. Nasıl çoluk çocuk bugün de her çeşit şey çıkmış, ağzı laf yapıyor, çiç okuyor, dört hadis okuyor, kalkıp fetva veriyor, kalkıp soyunur, ilimden bahsediyor. Ne hocası var, ne ilim var, ne kimsenin kitaptan okumuş, internetten okumuş, fetva veriyor. İşte bugün o gündür arkadaşlar. İlim küçüklerden alınır. Bugün de çok fırkalar var, soyunmuşlar ilme ama nedir? ne hocaları var, ne alimleri var, ne ilim almışlar. Bir kısmı Arapça bilmiyor. Arapça bilmiyor. Dört kelimeyi Arapça kullanamaz. Sen nasıl alim oldun? Her ilmin bir lügati var. Her ilmin bir dili var. İslam dininde ilmi Arapçadır. Arapçayı da bilmek yetmez. Arapçayı da bildin, ilmi de alimlerden Arapça alacaksın. Çünkü bu ilim zincirleme kitaptan alınmaz. Alimlerin dizi altında. Cibril geldi Resulullah'ın önünde oturdu. Dizini dizine dayadı. Elini de koydu Resulullah'ın aldırı üzerine. Ya Resulullah dedi bana ilim öğret. İslam nedir, iman nedir? Gittikten sonra dedi bunu tanrınız hayır dediler ya Resulullah. Dedi bu Cibril'dir gelmiş size dininizi öğretiyor. İlim nasıl talep edersiniz? Evet. İşte diyor ki bir gün olur nasıl bir tane elbisesin gürüp süslenip çıkıyor dışarıya elbisesiyle kendisini gösteriyor insanlara öyle elmiyle kendisini gösterir insanlar. İşte televizyonlarda, videolarda görüyoruz. Çıkıyorlar insanlara elim biliyoruz gibi ahcam satıyorlar belki doğru elimde konuşuyorlar ama insanlar deseler bu alimdir diye bazı var çoluk çocuklar da yeni üniversite bitirmiş yani ağzı tane laf yapıyor kakıp ilmin çok incesinden konuşuyor rical ilminden konuşur, bilmem neden konuşur. atrafındaki cahiller de ders bittikten sonra o hocaya bak ne biçim ricalden konuştu diyorlar ne kadar alimdir işte bugün o gündür arkadaşlar. Cahil cuhala elimden süslenir. İşte haber veriyor. Maalesef bazı sadık alimlerde ne olur cahalete düşerler. Kahallar ne yaparlar? Cahillerin seviyesine yani bu cahillere rediye yaparlar. Olardan ne olurlar? Cedellesler. Halbuki İslam'da bunlardan cedelleşmek nedir? Caiz değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ma vallakavmun ba'd ba'd kanu alayhi illa cedel. Hidayetten sonra dalalete düşmanın yolu illa cedelden geçer. Cedel verildi olara dalalete düşerler. Sonra bu ayet okudu. وَمَا ذَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ خَسِم خَسِم sana örnek verdiler bunu hatta sana seninle cedel etsiler ondan dolayı أَبُدْدَرْدَعَ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ diyor ki وَكَفَى <Omâ> بِكَ اِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاسِمًا ne kadar خَسِمcısın Seviyorsun cedelleşmeyi, reddetmeyi sen yeter sen o günah. Cedelleşmek kötü bir şeydir. İşte bugün de bizim camiade maalesef bu da yayılmış. Filan hoca ne dedi, filan hoca filan hakkında ne dedi, filan hizbidir, filan kutbidir, filan bilmem nedir. Bu nedir? Bu işte cedelleşmedir. Onun için bulara reddiye vermek sünnetten değil. Selefin yolundan değil. Bunları bırakacaksın. Bunların ilacı, doğru ilmi gösterip yaşayacaksın. Bunlar şeytanın alemanı olmuşlar. Sünnet adına. Din adına. Evet, işte bugün o gündür arkadaşlar elim yer üzerinden ay ay alınmıştır. Ne çıkmıştır? Küçüklerin yanında. Küçük nedir dedik? Yine ehli bid'attır. Bak bugün de ehli bid'at almış başını. İslam olardan sorumluluyor. Yen de elimde küçüktür, kendisini böyük alim yerine koymuştur. Ne demiş atalarımız çok güzel demiş. Ko şeyin koçun olmadığı yerde keçi Abdurrahman çelebi kesilir. Yani şu anda Türkiye'de maalesef cumhuriyetçiler ilk önce dinin heybetini kıldıral alimleri asan astılar boşaltılar. <gülüyor> ilim, İslam dini sahipsiz çıktı. Ondan sonra kılıfa uygun bir diyanet kurdular. Diyanette amurdur devletin. Maalesef işte oldu? İlim, İslam sahipsiz kaldı. Her çeşit Türkiye'de ne yapıyor? Dine kendisi sahip çıkıyor. Ona da dur diyen yoktur. Ama başka bir yerde alimler olduğu bir toplumda Küçükler çıkıp din adına konuşamaz, onlara dur diyen var. Maalesef Türkçe'de değil, birçok İslam aleminde, bugün de o gündür. Ama fark ediyor derece derecedir. Bizdeçi maalesef limit yapmış. Maalesef. İşte bu birinci yorum. Alimler diyorlar ki Resulullah'ın hadisi elim alınır. Elim alınır. Yok elim kitaplardan alınır. Ama ilim alimlerle alınır. Çünkü alimler hakiki ilmi taşıyandır. Onlar varislerdir. Onlar ne yaparlar ilmi? Ilmi öğrenirler, hakikatini de canlandırırlar. O canlandırdığı alimler gitse çocuklar gelir. Diğerler ilimden kasıt budur. İşte İslam'ı yıkarlar. Bugün de bunu en iyi anlayan toplum biz olmamız lazım. Çünkü bunu olduğu gibi yaşıyoruz. İkinci rivayet alimler diyorlar. Elim alınır diye anlamı geliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu demiş. Anlamı geliyor elim kalır. Alimler de kalır. Amelleri azalır. Yani hakiki alimler Hakiki alim nedir, Rabbani alim? Hakiki ilmi taşır, bedeninde, kalbinde, imanında, o da bedenine yansır. Amellerine yansır. Bu hakiki alimdir, Rabbani'dir. Hakiki varistir. <gülüyor> Peygamberin varisidir, sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bu alınsa, ne oldu dedik, bu birincidir. İkinci nedir? Bu alimler kalır ama ilmi de hakiki alınlar, ama amellerine yansıtamazlar bunu. Burada sınıfta kalırlar, tecelleller. Anlatabildim. Burada ne olur? İşte ilim ee, alındı diye. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Dderde'den bir rivayette, Tirmizi'de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle iyidir. Fe şehese basarıhi ila sema böyle asmana baktı dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Haza awanun yuhtalasul ilmu minan nasi hatta la yaqdiru minhu ala şey" Bugün gelir ki yani bugün geldi ki elim ha öyle alındı ki kimse onu elde edemez. Yahtalis ihtilasten alnı. Onlardan alını, Çalını. Bir tane bir bir yerden bir şey çalsa onu kaybedersin. Elmi böyle kaybeder ümmet. Şimdi bunu sahaba zamanında dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Ashab-ı kiram biz cahili, cahiliyetteydik. Kur'an geldi. Resulullah yanımızda. Tevri ve pratik önümüzde oradan bir sahaba sordu ki Ziyad İbni Lebidil Ansari dedi ki ya Rasulallah nasıl ilim alınır bizden biz Kur'an'ı okuyoruz çocuklarımıza okutuyoruz kadınlarımıza okutuyoruz hepsini öğretiyoruz nasıl ilim bizden alınır ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi tekeletke ummuka ya ziyat Ey ziyyat seni kaybetsin. Ha? İnni kuntu la'udduke la min fuqahai ehli Bende medine. Ben de seni medine ehlinin fakihlerinden sanıyordum ey ziyyat. Hâzihi <gülüyor> tevratu vel İncilu, indel yehudi vel nasara faman tuğni anhum. Bu Yahudi Hristiyanların ellerinde tavret var. Ne işe yaradı onların tavretleri? Ha? İncilleri ne işe yaradı? Amel ediyorlar mı onu etmiyorlar. E sizin de elinizde yani Kur'an var, kitap var ama amel yoktur. İşte arkadaşlar bu gün o gündür. Her çeş şey dört dördlük konuşuyor ama amel yoktur. Ölçü de ameldir. Çünkü Allah bir terazi yaratmış, o terazide sadece amel tartın. Terazi sadece amel tartar. Tar. Amel olmasa sen cennete giremez Cennete sadece amel dengilenir. İşte amel olmadığı için ne olur? Bu ümmet hiçbir şey yaramaz. Amelimizle ne olacak? Dini çok güzel anlatıyoruz. Biz de anlatıyoruz bak burada. Ama amel ediyoruz. Kitaplarda da var. kitapta yayıyoruz. Ama amel mi ediyoruz? Bunu sormamız lazım. İşte küçük alametleri bilmek ne kadar önemlidir. Çünkü mucizedir. Kâle <gülme> Cübeyrun Cübeyr bir sahaba dedi ki Ubad ibn Samet'i yolda gördün. Dedim cel bak senin kardeşin Abudder'de Resulullah'tan böyle böyle aktarıyor. Ne diyorsun buna? Vallahi dedi sadaka Abudder'de. Abu Dard'a doğru dedi. İstersen başka bir sahabadır, Ubadi bin İslam. İstersen inşe tele uhaddisuka bi avval el İstersen ben sana deyin ilk ilim nedir insanlardan alınır? Sana söyleyeyim. O da nedir? Huşu. <gülüyor> Allah korkusu. Dedi ki devam ediyor yuşku an tedhul el mescidat mescid mescid cemaat fela tara fihi rajulan hasi'a cemaat camisine girersin bir adam ehli takva ehli husu bulamaz bir gün olur o olur bunu da ben size haber vereyim yani nedir destekliyorum Anladık mı şimdi? Elim kalmış ama amel yetmiyoruz onunla. İşte budur yurfa ölüm. Elim alındı. Elimin aslı nedir? Amele dökeceksin. Çünkü <gülüyor> Resulullah hayatı iki şeydendir. Dini hayat. Nedir? Tebliğ hayat. İlim, amel. Bu çizsiyetten dırnak gibidir. Birbirinden ayrılmaz. Elimsiz amel edebilmesi, amelsiz... E, Amel siz de elim terazide bir şey yazmaz. Gördük mü? Ehli Sünnet'te de imanın tanımı budur işte. Cenneti de götüren seni budur. Bu çizsi olmasa bir arada cennet yoktur arkadaşlar. Bunu böyle bilin. Cennetin ki dişi var anahtarını. Biri iman, elim, o birisi de amel. Üçüncü alimler dediler ki elimden kasıt, elim alınır. Hakiki ilim alınır. Kitap, sünnet ilmi alınır. Bakıyoruz bugün de öyledir. Elimizde şeriat var ama kitap, sünnet ilmi alınmıştır. Ne var? Kelem ilmi girmiştir. Felsefe girmiştir. Değil mi? Hep bid'at alimlerin ilmi girmiştir. Hep bunlardan uğraşıyoruz. Ama hakiki Resulullah ilmi kalmamış ortaya. Çok az var. Var. Bak bazı cemaat var Bukhari'yi çocuklara ezbellettirirler. Ama Buhari bereket olsun diye ezbellettirirler. Elim etmezler onunla. Gördük mü nasıl ilim alınmış? Ya bizim acdadımız selefimiz ne büyük adamlarıymışlar ya. Her noktayı koymuşlar. Elim alınır ne alınır? Resulullah'ın ilmi alınır. Ne yerine koyulur? Şeytanın ilmi kelam ilmidir. Kendisi ilk önce kelem yaptı. Ne yaptı? Kelem nedir? Fikir öğretti. O kelemdir. İşte konuştu Rabbil Alemin'den. O kelemdir. Budur kelem ilmi. İlk önce Rabbimin önünde şeytan yaptı bu kelem ilmini. Dediler sücret dedi. Etmem. Ne hiç etmiyorsun? Ben ondan daha güçlüyorum. İşte bu kelem ilmidir. Aklın katar. Bakın örnek vereyim size. İmam Gazali Allah rahmet eylesin. Böyük adamdır. Çok böyük alimdir. Rabbani bir alimdir. İmam Gazali Kalktı bu kelamcileri reddetsin diye elmin alanına girdi. Kelemin alanına girdi. Bu sefer Ayel Kay'dı. Etkiledi onu. Zor kendisini ölmeden önce zor kurtardı onu. Ay vah dedi ben ne yaptım dedi. En sonda kalktı dedi elim nedir aslı? Hadis okuyacaksın, hadisten amel edeceksin. Onun için İmam Gazali Ondan önce kelammeni meşgul etti. Elim, hadis ilminde bida'ati muzcat azdır. Hadis ilminde ilmim dedi. Ondan sonra kalktı hadis ilmine son hayatında başladı. Vefat ederken Allah onu rahmet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konşa için İmam Gazali'ni. Ölmeden önce elinde Buhari okuyordu. Gözkünün üzerine kitap düştü vefat etti güzel son işte. Ondan önce Cüveyni, Çelem ilminin babası ölürken dedi ben Nisabur kadınları yaşlı kadınları itikad üzerine ölüyorum. Kendisi neredir? Nisaburludur. Nisabur bugün de nerededir? Özbekistan'da mı? Orada oranın yaşlı kadınları ne itikad üzerindediler? Onu öldü. Evet. İşte elim alınır. Kitap ve sünnet elmi. En kitap sünnetin elmi nedir? Ahireti hatırlamak. Ahiret elmi maalesef bugün de çok az olmuş. Neden? Sünnet ölmüştür çünkü. Bid'at çıkmıştır. Kelam elmi çıkmıştır. Seni ahiret elminden. Ahiret ilmi nedir? Ruh verdiği aslanın çenen neyle kapanacak? onu hesabını etmektir. Kabir azabını gözünün önüne koymaktır. Bu ahiret elmidir. Ahiret elmi dünyada zühd etmektir. Zühdü de şeytan bozar. ifrat teflite götürür seni. Kitap sünnetten en güzel elimdir. Kitap sünnete sarıldın. Resulullah'ın elmine saldır. ibadetin bile düzgün olur. Bidatten uzak olursun. Bir rivayette de dördüncü alimler demişler ki elim az olur. Alınır alimlerin salihlerin ölümüyle ile alınır. Bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: ee, "Min aşıratı saa' zihabu salihin". Salihlerin gitmesi nedir? Kıyamet alametindendir. Salihlerin de imamları kimdir? Alimlerdir. Alimler öldü, ne oldu? Elim gitti. Bugün de o cündür. Bakıyoruz bir alim, böğüc alim, Rabbani bir alim muvaffat ettiği yerine gelen yoktur. Doldurmuyor yerine gelen o alim. Bu da yine doğrudur. Demek ki öyle bir muciz kelimedir bu. Elim alınır Resulullah'ın. Her konudan baksan ona, onu görüyoruz. Bu ülkede öyledir, o ülkede başkası yaşıyor ama demek yer üzerinde her zamanda aynen şey tecelli ediyor. Bu da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerindendir. Bir hadiste Bukhari'de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnallaha teala la yakbidul ilmu intiza'an yenze'hu minel ibad. Diyor ki ilmi Allah teala kullardan intiza etmez çekmez böyle olanı. Nasıl rühe çekiyorlar melekler? Böyle çekmez diyor. Velakin yakbidul ilm, ilme biqabzil ulema. Velakin diyor. Elmi alimlerle beraber götürür. Çünkü Rabbani alim o ilmi hakikatini almış, canlandırmış seni örnek oluyor. O cettirinde o elimde de onuyla gidiyor. Sonuçta o amelci ediyor onuyla. Gördük hepsi birbirini tamamlıyor. Sonra hadisin devamında Bukhari'dedir bu. Hatta muttefakun aleyhidedir. Hatta idalem yapka halimen. Bürgün olur ki alim olmaz yer üzerinde. Ne olur? Etkade'l nasu ru'usan cahala cahilleri baş ederler kendileri. Fe sa'elu ilmin. Olar onlar da elimsiz cevap verirler. Ne olur? Fazallu ve adllu. Sapıtırlar ve insanları saptırırlar. Bugün o gündür arkadaşlar. Cahiller din adına fetva verirler Hele bizim cemaatiyede dört hadis bilip adam ne yapıyor? Kahır fetva veriyor. Al sana iş Al sana Resulullah'ın kıyamet alameti. Nasıl tecelli ediyor? Hakiki, Rabbani alimler kimin aliyeti var konuşsun? Bir tane icazat olacaktır, alim olacaktır, eser olacaktır, telebesi olacaktır, alimler onu onaylayacaktır. Yoksa de ben aydınım size bir şey anlatıyorum. Keşke böyle deseler bu hadisler tecelli etmez üzerlerinde. Ama biz alimim. O tabiinin dediği gibi ilimle süsleniyorlar. Birçok evine kitap doldurmuş. Aynen o merkebin taşıdığı kitapları gibi. Zannediyor kütüphanesi çok oldu ama insanlar buna itibar ederler. Bu da şeytanın bir giriş noktasıdır. Beşinci, alimler diyorlar, ilim alınır, unutulur. Bu gündü, o gündür nasıl unutuluyor? Bakıyorsun alimler ilmi unutuyorlar. İlim unutuluyor. Neden? Çünkü arkadaşlar bir ilmi canlandırmadın yaşamadın o ilmi unutursun. Ben şimdi size bir ders yapıyorum. Bu dersi gereğini yaşamasam bir ay sonra bana sorsanız unuturum ben bu dersi. Ama ben bunu yaşıyorsam her zaman sorandan bana tık diye cevap veririm sana. Onun için bazı ibadetlerde biz zorlanıyoruz. Ne gibi? Mesela zekat meselesinde. Pratik yapmadığı için zorlanırsın. Miras meselesinde. Pratik yapmadığı için sana soranlar zorlanırsın. Ama namaz meselesinde hiç zorlanmıyorum. Neden günlük yaşıyorum bunu? Onun için elim günlük yaşanılsa, elmi alim yaşasa unutmaz. Bu da tecelli ediyor bugün Eskiden bizde de alimler onçu ilimleri vardır. Yani her elimde nehu sarif, hadis, tefsir, bütün ilimleri kapsamışlar yaşıyorlar. Ama bugün de uzmanlık alanı olmuştur. Evet, bir kısmı de diyor ki alimler ilim alınır. Neyden alınır? Mâsiyetle alınır. Mâsiyetle alınır maasiyet nedir arkadaşlar? Günah işlemekle. Bir insan günah işlese elmin bereketi kalmaz. Bugün de o gündür işte. Hocalarımız televizyonda spikerler kadınlarla çıkıyorlar. Barbie bebek gibi boyanmışlar. Keşke Barbie bebek yüzü de güzel olsalar. Atalarımız ne demiş? Eğer fahişaneye gitsin yani Türkçe ne diyorlar? Çerhane diyorlar. He? Gece gitme. Sabahtan sonra git. Yani o kadına gidiyorsun. Maalesef bugün de şeytanın vasıtasıyla fahişe kadın adın değişmişler, güzelleştiriyorlar adını. Hatta örtbas etsiler. Ne diyorlar? Hayat kadını diyorlar. Fahişaneye diyor atalarımız demiş giderken Fahişeyi geze gelme süslenmiş seninsin, boyalı meymon gibi. Sabah git, uykudan kahar can onu gör. Hakikatin orada anlarsın. İşte bugün de hocalar da, he Televizyonda çıkıp kadınlarla dinlen, alışveriş ediyorlar, fetva veriyorlar. Bu masiyettir. Burada ne olur elim unutulur. Elim unutmuyor adam. Çok cibi ötür, bilbil cibi ötür Ama amelini unutmuş. Asıl da ilim amele çevirmektir onu. Onun için İmam Malik Haz, Haz, İmam Şafii Rahimahullah İmam Malik'in yanına geldi. Telebelik yapıyor İmam Malik'te. İmam Malik böyle tevessüm etti İmam Şafii'de. Rabbani alimdiler bunlar. Böyle baktı ona bu adamda dedi her var, kendi kendine. Bu adam büyük istihbali var dedi. Bu adam büyük adam olur. Geldi tuttu onu. Dedi ey imam. Dedi ey ey şafi gel buraya. Dedi ki inni ara Allah, kad alqa, ala kalbik enhura. Ben görüyorum ki senin Allah kalbine bir nür bırakmıştır. Elka yani attı senin kalbine bir nür. Seni seçti, aday seçti cennete gidenlerin rehberi seçti. Budur aday, budur nür. فَلَا تُطْفِئْهُ بِظُلْمَةِ الْمَعْصِيَةِ Bu nürü de dedi, mağsiyetin zulumbatlığıyla söndürme onu dedi. Bakın firasete, İmam Malik'e. İmam Malik ne kadar firaset sahibi? İmam Şafii öcünden diyor ki ben bunu kendime rehber aldım. Tabi oğlu haflete düşüyor. Örgün İmam Şafii okuduğu ilimi unutuyor. Hıfzını unutuyor. Celir başka bir imama Vakî, Vakî İbn-i Cerrah dedin akan sular durar. Ehl-i Sünnetin itikatta hadiste belçemiyidir gelir diğer ya vaki, ben unuttuğumu ezberlediğimi elimi unutuyorum ne tavsiye edersin bana diğer elim bir nürdür. Maasiyet onu yok eder. Maasiyetleri tercih. et. Şakavtu bunu bir sefer şiirden kendi kendine davamlı mırıldarmış. Şakavtu ila vaki'i su'i hifzi fedelleni ala terkil maasi قَالَ الْعِلْمُ نُورٌ وَالنُورُ لَا يَهْدِي Ve Veki'a şikayet ettim. Ezberim diyor Beni dedi ki, mahsiyetleri tercih et. Çünkü mahsiyet olduğu yerde nür olmaz. Nürük söndürür ataşını. Onun için arkadaşlar, e, İbn-i diyor ki, Sahabi Radıyallahu Anhu Abdullah İbn Mes'ud İnni la ahsubu'r rajula ilme kana Ben bilmem ki bir insan bir elimle amel eder o ilmi unutur bir günahından dolayı. Onun için günahı, masiyeti küçümsemeyin. Günah, masiyet el götürür. Tabiin'in bir diyor, tabiin alimlerinin birisi diyor ki bürcün halal olmadığı gözüm bir yere baktı. Halal olmadığı bir şeye baktım. Bir salih insan beni gördü. Dedi harama baktım. Vallahi dedi letecidenne gabbete ve lew ba'dehim Vallahi bunun faturasını ve lov bir, bir zaman sonra olsa görersin bunu. Muhakkak bunun faturası sende çıkar dedi. Hı. Diyor ki fenesitul الْقُرْعَانَ بَعْدِ 40 sene. Diyor ki 40 sene sonra Kur'an hafızından gitti. 40 sene önce o haram nazıraya baktım. Ya bizim alimlerimiz böyle ince ince terazi. Bütün de sokakta biz ne yapalım? Sokakı da bırak, internette ne yapalım? Maalesef. İşte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği salihler gider, elim kakar, çoluk çocuk meydanı alır. Bugün de o gündür arkadaşlar. Bugün de elim takmıştır. Kitaplarda elimizde bol var ama alim yoktur. Bu da ülkeye göre şehre göre değişiktir. İslam alemine baktık. Bu günde Rabbani alimler azdır. Bu ümmetin çözümü Rabbani alimler dediler. Çünkü ümmetin ümmeti ihya eden, liderlik yapan nedir? Alimlerdir, büyüklerimizdir. Onlar gitse, çoluk çocuğa kalsa işimiz ne olur? Bizi dalalete sürüklerler. Delil de bakın. Her cemaat kuruluyor, güzel kuruluyor. Ondan sonra çoluk çocuk her birsi bir baş oluyor, birbirlerine baş kaldırırlar. Bir cemaat on cemaate çevriliyor. Türkiye'de bütün cemaatler alın, bir tane şahıs kuruyor, ondan sonra ayrı bayrı ihtilaf oluyor cemaatlerde. Neden? Çünkü budur. Her çeşit şey kendi ilmim dört hadis okuyor kendisini ilimle süslüyor. Kendisini pardon. Kendisini şeyh alim şüsü veriyor. Alim gibi konuşuyor. Onun için alimlerimiz bunu da çözmüşler. Alimle vazi ne zaman ayırt edersin? Soru. Alimler diyorlar ki, alimle vazi ne zaman ayırt edersin? Bir musibet geldi Vaz musibette cevap veremez. Kemküm eder. Ama alim hakkıyla cevap verir. Neden vaz? kitapta ne görse onu okuyor. Bilbil gibi ötüyor. Çok güzel de okuyan var. Ama o vaaze kitapta bir şey var. Sorsalar güzel cevap verir. Çünkü var cevabı kitapta. Ebdesi bozanlar nedir? Filandır, filandır, filandır. Eydir bir dene geldi bir şey sordu. Ben bilen şeyi yaptım. Ebdesim bozuldu mu bozulmadı. E vaiz onu kitapta görmese nasıl cevap versin? O zaman ne yapar? Çemkim eder. Ama alim kitapta da yokuysa adavatları var. Ölçüleri var elinde. O ölçülerle tartar, iştihad eder, hüküm verir. İşte alimle vaizin farkı budur. Alimlerle bu cahillerin de farkı budur. En büyük ihtilaf cahiller başımıza açarlar güncel meselede. Bugün de de bakın. İşte güncel meselelerden nedir? Bakıyorsun bir grup itikatta hem fikirdiler ama güncel meselelerde ayrılıyorlar. Hel biçubular ikinci plandedir. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra velavala kadar soktururlar. Birbirlerini tühmet ederler, dişlüyorlar nedir? Cahildir. Onun için İmam Şafii, böyüklerimiz yani ashabın dediği gibi ne kadar böyükün peşinden geçeceksiniz hirdesiniz. Biz böyüklerimizden gidiyoruz. Onun için dört imam, dört imam, dört imam diyoruz. Oların matodundan, mezhebinden çıkmarız. Çıkanlar da sapıktır deriz. Çünkü hiçbir alim 1400 sene dört imamın mezhebinden çıkmamıştır. Ha dört imamın mezhep müştehid mutlak olur kendi mezhebini törpüler diğer mezhebleri de törpüler o hak varanda. ama ben mezheblerinden çıkıyorum kendime mezheb koyuyorum buradan ilan ederiz o saplıktır İmam şafii diyor bir alimden akranın şey yaptık bir meselede gezenin geç vaktine kadar tartıştık ama bir yere varamadık sabah diyor sabah namazında baktım benden kaçıyor göz göz'e gelmeyi istemiyor. Demek ki neden istemez insan? Demek ki gönlünde bir şey var. İmam Şafii anladım. Eyvah dedim. Şeytan giriş yaptı. Nasıl bu kapıyı kapatayım? Diyor camiden çıktık sabah namazından sonra. Hemen elini tuttum koluna geçtim. Ya Ebe Hamza dedim. Ne olur ki bir cüz'i meselede ihtilaf ettik ama Allah için kuvvetimiz devam etsin. Yani furuk, teferruğ Ferz olmayan da ama kuvvet nedir? Ferzdir. Burada devam etsin kuvvetimiz. O da diyor ki, Şafii böyle derken, sanki bir balyoz vurdular başıma. Anladım ki şeytan bana gidiş yapmış. Gördük mü? Alimler nasıl çözüm verirler? Ama bizimkiler fetva verirler. Telefon açarlar birbirlerine. Telefonları kaydı olur, internete düşer. Filan böyle dedi, filan böyle dedi vesaire işte ilim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ilim kıyametin alametindendir yer üzerinden alınır çoluk çocuk alim süsü diye alim kılıfına girer onlar konuşur bugün de o gündür böyle san olur dedik cehalet yayılır cehalet yayıldığın orada olur ifsad olur ifsad nedir din bozulur din bozulsa ne olur ahlakımız bozulur Aklakımız bozulsa Allah'ın rahmeti üzerimizden kalkar. Kalkmış mı? Kalkmış. Ne gelmiş başımıza? Düşman başımıza musallat olmuştur. Keyfe <gülüyor> mâ tekûnû yuvallâ aleykûm. Kaidedir bu. Eylü sünnette. Nasıl olsanız üzerinize böyle bir tane gelir. O zaman biz bunu hak etmişiz başımızdakiler. Çünkü kendimize çekip verilir. Onun için arkadaşlar alimlerimize sarılacağız. Büyük alimlerden fetva alırız. Büyük alimlerin eteğine salırız. Büyük alimler ne demişse ona uyarız. Büyük alimlere. Bir de büyük alimler dedik ki değil ki bu pakettir. Cüncel de her çeşit kendi ülkesine göre, kendi kavmuna göre fetva vermiş. Sen bunu dünyaya da yayarsın. Bu da cehaletin ta kendisidir. Bu da ilmin kahrması denazdır anlatabildim. Alimler ne kadar kitaptan, hadisten bize haber veriyorlar ilimdir. Cüncel meselenin alimden bir farkı daha var. O meseleyle fetva veriyorsun, onu bilmen lazım. Onun için müftünün alim üzerine bir ilk ilmi olması lazım. O da vak'i bilmesi lazım. güncel meseleyi bilmesi lazım. Yani bir tane, bir meseleyi bilmese nasıl fetva verir? Bir hoca var, çok büyük hocadır. Çok büyük. Kallavi. Amenna. Bir şey demiyoruz. Ama bir meseleyi bilmiyorsa, sen sordun ondan bu cihaz çıkmıştır, bu cihazın hükmü nedir? O cihazı bilmiyorsa fetva verebilir mi? Veremez. O cihaz fetva vermek için bu caizdir, caiz değil, mekruhtur demesi için bu cihazı iyi bilmesi lazım etkisi nedir, yan etkisi nedir, geliri nedir, cideri nedir, dinde yeri nedir? Bunu bildikten sonra evet bu caizdir, caiz değil, yani mekruhtürler. Onun için bakın alimlerimiz ilk önce sigara çıktı, ne dediler? Mekruhtür dediler. Neden? Bilmiyorlar sigara nedir. Ama neden mekruh dediler? Sigarayı aldılar, kokladılar, içenlerden oturdular, baktılar bu sigaranın bir zereli yoktur ama neyi var? Bir pis kokusu var. Pis koku bilirsin. Sigara içen pis kokar. Belki kendisi almaz. Desen de ona pis kokuyorsun darılır. Ama çül tablası var ya kapatıyor. Bir sigara içen o çül tablası gibi kokuyor. Allah yardım etsin. Onunla bir arabada oturan yani bir dar alanda oturan. Alimler ölçtüler soğan samırsaka dediler nasıl soğan samırsak toplumda yemesi, camideye gelmesi mekruh ise bu da mekruhtur. Ama sonra sigara Ortaya çıktı kansal yapıyor, hastalık yapıyor. Alimler ve bilim adamları, hakimler ittifak etti. Bu zararlidir. Hatta insanı kansara, ölüme götürüyor. Onun için dediler haramdır. Yani vakiyi bilmek de lazım. İşte bu türlü alimlerin peşine sarılacağız. Alimlerin peşine sarıldık. Biz inşallah sırat ı müstakim üzerinden kalırız. Allah hepimizi sırat ı müstakimden ayağımızı kaydırmasın. Gelmiş şu geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.